İyi akşamlar muhterem seyirciler. Nur Dersleri programının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Seyit Bey geçen hafta birinci söze giriş yapmıştık. Evvel emirde Risale-i Nur'un ehemmiyetinden ve muhtevasından bahsetmiştik. Daha sonra program periyodumuzun nasıl olacağından ve nasıl bir yol haritası izleyeceğimizden bahsederek... ...küçük sözlere zoomlamış ve daha sonra küçük sözler üzerinden birinci sözle yürüyüşümüze başlamıştık. İkinci paragrafımız... Bismillah her hayrın başıdır cümlesiyle başlıyor ee, ve daha sonra devam ediyor. İsterseniz ben öncelikle paragrafın ve bugün işleyecek olduğumuz bölümün tamamını okuyayım. Daha sonra teker teker geçen hafta olduğu gibi cümlelerin ve kelimelerin anahtar kavramlarının üzerinde durmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.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 Mahrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati üt tarika rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mahrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima direncilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Eğer vaktimiz kifayet ederse inşallah bu bölümün üzerinde durmaya çalışacağız. Sorularımız bu bölümden gelecek. Ben müsaadenizle Hakani Mehmet Bey'in hilyesine başladığı beytiyle başlayalım istiyorum ve besmeleyle edelim. Fetih kelam ta fethola bu muammayı benam diyerek ilk sorumu tevcih etmek istiyorum. İlk cümlemizin bismillah her hayrın başıdır olduğunu söylemiştik. Fakat ben sorumu iki cümleyi bir araya getirerek sormak istiyorum. Biz dahi başta ona başlarız. Bu iki cümlede özellikle üzerinde durmanızı isteyeceğim husus, her hayrın başının bismillah olmasını ne şekilde anlamamız gerektiği ve biz dahi başta, ona başlarız cümlesindeki nüanslar. Dilerseniz sorunun ilk kısmını siz cevaplarken ben de ikincisinde üzerinde duracağım husus üzerinde düşünmeye çalışayım. Evet. Hayır kavramıyla başlıyor. Risale-i Nur Külliyatı bir hayrı gözetiyor. Ve o hayra yönelik olarak telif edilmiş, kaleme alınmış. Ona başlarız diyor Üstad Hazretleri. Yani ee, Bismillah her hayrın başıdır kelimesinin tabi bu anlamda bir fiile, bir derse, bir irşat faaliyetine başlarken ehemmiyeti ve kıymeti ayrı fakat umumi anlamda her hayrın başıdır diyoruz Üstad Hazretleri. Hayır kavramı tabi çok kritik bir kavram, çok önemli bir kavram. Çünkü bir anlamda e, İslam dininin varlık düşüncesiyle diğer din e, sapmış belki anlayışların, fikriyatların, felsefelerin, mezheplerin e, metafizik akımların arasındaki belki en temel ayırıcı kavramlardan birisi de hayır kavramı. Çünkü e, Kur'an'i anlayışla her şey hayırdır. Ya bizzat hayırdır ya dolayısıyla hayırdır. Neticeleri itibariyle. Netice itibariyle hayır dediğimiz mesele gelse cemalinden sefa veya celalinden cefa, narında hoş, nurunda hoş şeklindedir. Ve hayrı da şeri de yaratan Cenab-ı ee, şer tebeyidir. Ee, fakat mutlak anlamda hayır gözetilmiştir varlıkta. Peki bu gözetilen hayır nedir? Varlıkta gözetilen hayır, varlığın ana maksadı nedir? katın gayesi yani yaratılışın gayesi ve fıtdatın neticesi yani yaratılan varlığın dizayn şekli netice itibariyle iman billaha gözetir. Cenab-ı Allah'a iman edilmesi. Ve ondan marifetullah'a, muhabbetullah'a açılmak yani Allah bilgisine ve Allah sevgisine açılmayı gözetir ve onu netice verir. Cenab-ı Allah varlığı yaratırken bunu gözetmiş ve bu maksat mutlak anlamda netice olarak ortaya çıkacak. Yani bağrı, varlığın bağrına bir çekirdek konmuş o çekirdek elma çekirdeği ise elmayı netice verecek. Portakalsa portakal netice verecek. Cenab-ı Allah takdir etmiş, o takdir mutlaka netice olarak ortaya çıkacak. Evet. Bu hayır gözetildiğine göre bütün varlıktaki bütün hayır dediğimiz, bütün, ki varlık umumen hayırdır. Hayır mutlaktan mutlak hayır gelir diyor Üstad Hazretleri. hüsn mutlaktan güzellik gelir. Cenab-ı Allah'ın hikmetinden abes bir şey gelmez diyor. Rabbena ma halaktehe azabatil subhane Cenab-ı Allah abes bir iş işlemez. Varlıktaki bu hayır Cenab-ı Allah'ın bilmesi hayrı. Mutlak anlamda netice verecek. O meyveyi netice verecek. Fakat o aslında başta belirlenmiş. Yani çekirdek aşamasında belirlenmiş. Neyle belirlenmiş? Bismillah'la belirlenmiş. Yani varlığın çekirdeği aslında başında evvelinde neticeyi verecek. Yani imani billah, ma'rifetullah, muhabbetullah neticesini verecek olan çekirdek. Bismillah hakikat. Varlığın evvelindeki çekirdek. Nüvesi diyebileceğimiz hakikat. Bu anlamda her hayrın başıdırı. Her şeyin başıdır şeklinde anlamak da mümkündür. Evet hemen müteakip cümlede biz dahi başta ona başlarız diyor. Bununla alakalı ben öncelikle e, semantik olarak bir şey sormak istiyorum. zamanın bazı cümleleri bize Türk dil yapısına aykırıymış gibi sanki e, Türk dil yapısına uygun değilmiş gibi geliyor. Bu cümlede daha işin başında yani bu dersin başında olduğumuz için sormak istiyorum. Sanki biraz böyle e, cümlede kurgu hatası varmış intibal bırakıyor insanda. Hakikaten öyle mi? Yoksa bunu e, bilinçli bir şekilde kullanıyor da üstad, biz mi öyle yaklaşıyoruz? Evet, yani tabi burada bilinçli veya değil mutlaka bilinçli de üstad Hazreti çünkü yazdığı eserleri e, yüzlerce kez okumuş ve tahsis etmiş. E, i̇şin bir tarafı bu. E, bilinçli olmaması mümkün değil ki. unsur belagatı okuduğumuz zaman zaten her kelama nasıl bir hassasiyet ve haysiyetle yaklaştığını anlayabiliyoruz Üstad Hazretlerin. Fakat Üstad Hazretleri Türkçe'yi tabii geç yaşlarda öğrenmiş. 13-14 yaşlarında öğreniyor. Kendi Türkçesinde perişaniyetinden bahsediyor. Bu tırnak içerisinde Üstad Hazretlerin bazı cümleleri, bazı cümle yapıları, kelime kullanımları için doğrudan baktığın zaman söylenebilir gibi geliyor. Fakat aslında Üstad Hazretleri'nin bu tavrı, bilinçli bir tavır elbette ki. Bilinçli gözetilmiş bir tavır. Hatta kendi kelamını bir yerde Üstad Hazretleri daha yemişler yabani yemişlere benzetiyor. Yani hani ya çok belki görünüş olarak çok başta ilk başta çok şey olmayabilir. Fakat tadı ve kokusu çok farklıdır daha yemişlerin. Yani böyle normal tarlalarda botanik bahçelerinde bulamayacağınız tadı ve kokuyu onda bulursunuz. Evet. Üstad Hazretleri de bunu bir anlamda bilinçli olarak devam ettiriyor. Bunu pek çok yerde de söylüyor zaten. E, işin fıtriliği de bunu gerektiriyor belki. E, bir de bazı noktalarda Üstad Hazretleri bazı şeyleri ihsas etmek için e, dilin kodlarıyla da oynuyor. Aslında bunu e, bir anlamda üslupçu pek, pek çok yazarda görebiliriz dilin kodlarıyla oynamak. E, çünkü o kodlarla oynadığın zaman insanların dikkatleri istersemez daha çok çekilmiş oluyor. Yani orada bir e, vurgulama yapılmış oluyor aslında. Gizli bir vurgulama yapılmış oluyor. Üstad Hazretleri bu anlamları çok kullanıyor. İşin fıtreliği de ge bunu gerektiriyor. Bir de evet. biliyorsunuz e, işin ilhamat olması ve katiklük suretinde yani söylenerek yazılması e, bir de onu gerektiriyor. E, i̇şin ayrı bir tarafı. Ama burada mesela onunla başlarız demiyor ona başlarız. Siz evet. e, oradan yola çıkarak söylediniz. Orada işte bir e, vurgulama var aslında. Çünkü işaret-ülücağızda görüyoruz. Besmele'nin iki veç'i var diyor Üstad Hazretleri. Bir kendisinin ayet olması, iki, iki diğer ayetlerin okumasına vesile olması. Bu kelam güneş gibidir diyor. Baş Kendisini gösterdiği gibi diğerlerini de gösterir ve kendisini gösterecek başka bir güneşe ihtiyaç yoktur diyor. Yani meselenin iki yönü var. Bir kendisinin ayet olması... Besmelin, bir de diğer ayetlerin okunmasına vesile olması. Aslında insanda da aynı durum vardır. Varlığın besmelesi olan insanda 23. sözde söyler okur ve okutturur, bilir ve bildirir, tanır ve tanıtırır iki veçi vardır insanın. Abdullah ve Resulü itibariyle de bu meseleye böyle yaklaşılabilir. Burada Üstad Hazretleri ona başlarız demekle Besmele'nin birinci veçine dikkat çekeceğine yani Besmele'nin kendisinin ayet olmasına. Onunla başlarız dese yanlış mı olur? Hayır yanlış olmaz fakat başka bir mana ifade eder. Ne mana ifade eder? Besmele'nin diğer ayetleri okutmasına vesile olma yönü. Onunla başlarız dediğimiz zaman iki ve çine, ikinci veçine dikkat çekmiş olurdu. Fakat ona başlarız demek Üstad Hazretleri Besmele'nin ben birinci veçini anlatacağım. Yani kendisinin ayet olması veçini anlatacağım demiş oluyor. Bu, bu tür şeylerle de kelimelerle belki üzerinde çok durmak, her taşın altında bir keramet aramak olarak algılanmaması lazım. Unsuru i belagatta bu meseleye dair ipuçları var. E, fakat tabii e, meselenin sadece kelimesine, gramatik incelemesine, sentaksine e, bir anlamda yoğunlaşmak da manadan uzaklaşmayı getirebilir. Bu da ayrı bir tehlike. Evet, elbiseyi takılıp kalmamak lazım. Evet, onunla alakalı belki edebiyatçıların takıldığı noktadan birisi bu. Hani Cenab-Allah'ın bazı makbul kulları giysilerinde bir hırpa kendilerini set ederler, bir anlamda e, bir telbis yaparlar. E, Üstad Hazretleri de aslında kelamında böyle bir telbis yapıyor. Yani e, o kadar. Ee, mesela hani Divan-ı Harbi Örfi'de beni İstanbul'un nazik mizanları tart, mizanlarıyla tartmayın yanılırsınız der. Evet. Divanı Harbi Örfi'nin girişinde. Aslında burada e, İstanbul e, edebiyatının nazik mizanlarıyla tarttığınız zaman burada bir yanılgıya girebilirsiniz. Fakat e, onu tattığınız zaman benzersiz bir koku ve benzersiz bir tatla karşılaşıcaklarını söyleyebilirsiniz. Evet, aslında sadece bir zaman hazretleri için değil belki e, İslam alimlerinin bütün için böyle bir şey söylenebilir. Hep merak etmişimdir. Hakikaten böyle İslami bilgileriyle etrafında hallenen insanlarla hem hal olan ve kendilerini düşüncelerini, hissiyatını çok rahat bir şekilde hal diliyle, kal diliyle ifade edebilen İslam büyüklerinin aynı zamanda şiirlerde yazıldığını, yazdığını görüyoruz. Buna şahit oluyoruz ve pek çoğunun şiirlerini, divanlarını, kasidelerini, gazellerini ele aldığımızda diğer dönemindeki Diğer şairlerle karşılaştırdığımızda sizin söylediğiniz gibi biraz daha hırpani durduğunu, üzerinde cümlelerin çok da fazla düşünülmemiş ne bileyim düşünülmemişten ziyade belki estetik boyutlarıyla çok fazla irdelenmemiş cümleler, çok fazla irdelenmemiş mısralar, dizeler olduğunu fark ediyoruz. Ve sonra şöyle düşünüyoruz. Yani acaba şiir yazmak zorundalar mıydı? Ama sanıyorum onların şiir yazma ihtirasları yoktu veya Kal diliyle, hal diliyle ifade edemedikleri bazı şeyleri şiir diliyle ifade ederiz gibi bir düşünceleri yoktu. Öyle değil mi? Evet, tabii orada anlam öne çıkıyor, mana, muhteva. E, anlatılmak istenen e, mesaj öne çıkıyor. Diğer meseleler tali kalıyor. Süs kalıyor. Üstad Hazretleri zaten bunu pek çok yerde söylüyor. Yani e, libastan kesilir, vücuttan kesilmez diyor. Evet. Biliyorsunuz sizinle Evet. Peki o halde üçüncü cümlemize geçebiliriz. Üçüncü cümlemiz üç kelimeden. Müteşekkil, bil. Ey nefsim. Burada Hı. üzerinde durmamız gereken veya durmanızı isteyeceğim iki kelime var. Birisi bilmek, birisi de nefis kelimesi. Ee, bil ey nefsim cümlesini ne şekilde ele almalıyız? Yani neden bil ey nefsim ha. deme ihtiyacı hisseder üstad? Evet burada tabi ikisini bir beraber ele almak lazım. Nefsen bilmek nedir? Evet. Çünkü bize modern öğreti insan aklen bildiğini aklen öğrendiğini söyler. Fakat burada nefsen bilmek farklı bir kavramla başlıyoruz. E, nefsen bilmek insanın sadece teorik, sadece mental, sadece mantıki bir bilinç süreci değildir. İnsanın e, nefsini işte bildiğimiz üzere nefsi e, emmareden levvameye, mülhimeye, mutmaineye, radiyeye, marzeye, safiyeye taşımasını umduğumuz, beklediğimiz ve ona göre programlanmış, başta ona göre belirlenmiş bir, Bilme ameliyasıdır ve o ameliyenin kendisi yani o öğrenme sürecinin kendisi aslında bizzat bir ubudiyet tavrıdır. Ondan ayrı düşünülemez. O yüzden nefsin bir de tabii nefsen bilmenin şöyle bir farkından belki bahsedilebilir. Akıl dediğimiz e, e, alet nefsin e, bütünü değildir ve Üstad diyor bunu Risale-i Nur sahir eserler gibi okunmamalı akıldan pek ziyade pek çok letaifin kut ve nurlarıdır yani gıdaları ve nurlarıdır yani pek çok letaifle yöneldiğiniz zaman e, siz e, oraların dolduğunu ve doyduğunu göreceksiniz sizin teveccühünün nispetinde mesela diyor ki Risale-i Nur bir anlayarak ve kabul eder okurken zaman hakikattarı bile olur anlamak aklen istifade bir şart ama bir de kabul etmek var bu da ne bu da Kalben istifade adına ayrı bir şart. İstifaze adına belki, feyiz anma adına ayrı bir şart. Burada belki bir dipnot girmekte fayda olabilir. Geçen hafta bu meselelerin üzerinde enine boyuna durmuştuk. Evet. Ee, geçen haftaki programımızı izlemeyen seyircilerimiz evet. internet vasıtasıyla bu pasajı da izleyebilirler. Zaten Üstad Hazretleri aradığımız hakiki tevhid diyor. E, yalnız tasavvurdan ibaret değil diyor. Ondan çok öte... E, e, tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Belki tevhid hakiki öyle bir e, hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki diyor, her bir şeyler Rabbini bulabilir. Şimdi bu cihetle baktığımız zaman bu sürecin e, bu bil dediğimiz, ki emir kipinde olduğunu görüyoruz. E, sürecin devam ettiğine, devamlı bir süreç olduğunu. Sadece kitap açtığınız zaman e, önünüze kitabı koyduğunuz zaman yapılan bir süreç değil. Ki Allah Resulüne ilk emrinde biz ...ikra olduğunu biliyoruz. İkra da bir emir gibi. Tabii emiri istihbavi diyoruz biz buna. E, fakat sonuç olarak bu emirler... ...insanı insan olmaya taşıyan emirler. E, teşri manada... ...mutlak anlamda insanın... ...farz mesabesinde olmasa bile... ...Cenabı Allah'ın insanlık ufkuna bizim ulaşmamız için... ...ortaya koyduğu emirler. İkra. İkra dendikten sonra ne diyor? İkra halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani yaratılış ayetlerini oku diyor. Şimdi Üstad Hazretleri bil ey nefsim dedikten sonra bir anlamda ikranın mealidir bil ey nefsin Çünkü insan ikra okuma fiilini niye yapar? Bilmek için yapar. Yani ikra okuma fiili bilmeye yönelik bir amelin adıdır. Bir fiilin adıdır. O yüzden Üstad Hazretleri'nin ilk aslında emri birinci sözün başındaki bu emri Kur'an'ın ilk emrine atıftır diye bakabiliriz. Hemen ikra bismur habb-i halakta karşımıza çıkacak biraz sonra. Evet. Devam edelim o halde. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virde zebanıdır. Mütakip cümlemiz bu. Burada da benim özellikle şerh etmenizi isteyeceğim iki kavram var. Birisi İslam nişan olmak ne demektir? Nişan nedir? İkincisi de bütün mevcudatın lisanı hal ile virde olmak nedir? Evet cümle yapısından isterseniz bir giriş yapalım. Dedik bil ey nefsim. E, bilmek bizim için bir emir. Neyi bileceksin? Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi. Tabi siz Türkçe, Türkçe e, uzmanlarının karşısında bunu ifade etmek belki yukarı aldıksa ama e, biliyorsunuz Türkçe kaidesince e, gibiden önceki benzetilen malum olandır. Gibiden sonraki benzeyen ise meçhul olandır. Şimdi üst arası, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi diyor. Yani bunu biliyorsun malum olan. Niye malum? Çünkü e, birisi müstesna bütün surelerin besmeleyle ile başlaması. Allah Resulü'nün her ameline besmeleyle ile başlaması bize neyi gösteriyor? Kur'an ve sünnetle sabittir ki besmele İslam nişanıdır. Bu sence malum olan. Meselenin teşriği boyutu malum. Kitap ve sünnette sabit. Evet. Gibi. Meçhul olan ne? Senin gafil olduğun ve sana öğretilecek olan, öğrenmen emredilen ne? Şu mübare kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı ı haliyle virdizebanı olduğu hakikati yani meselenin tekvini boyutuna sen yabancısın ve yabanisin. Sana bunu emrediyor. Bunu öğrenme. Yani Salih Nur daha birinci de sana neyi? Hakikatül eşyaya yani maverayı tabiata açılmayı, eşyanın hakikatine açılmayı sana öğretecek bir süreç. Bir eğitim metodu. Bir metodoluş. Tefekkür hakikat dediğimiz mesela. İşte ee, Kuran ilk emri de bu. Çünkü bil, e, e, İkra'dan sonra İkra bismi Rabbi halak geliyor. Şimdi Allah Resul 40 yaşında bu emri alıyor. Örtüsüne birinden peygamber inzar emrini de alıyor. Ondan sonra 23 sene aramızda bulunuyor. Yeryüzünde nebi olarak bulunuyor. Evet. Ee, Allah Resulü'nün 23 senelik emri boyunca zahiren bu emre bizzat kendisinin şahsen uyduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Ee, yani okuma yazma öğreniyor mu? Anneme bir kalem yapıyorum mu? Hayır, Hayır. öğrenmiyoruz. Ee, peki Allah Resulü bir emir aldı, en iyi o anladı elbette, en iyi o en iyi o uyguladı, en mükemmel, en tamam bir şekilde o uyguladı elbette. O zaman soru şu şekilde olması lazım: Allah Resulü bu emri nasıl anladı ve nasıl uyguladı? Çok açık aslında. İkrabı sünrabikellazı halak. Yaratan Rabbin adıyla oku, yaratılışı oku demek. Neyi okuyacağımız anlaşıldı. Çünkü Allah Resulü'nün ümmiyeti devam ediyor. Bunu nereden biliyoruz? E, bir anlaşmasında Hazreti Ali'ye işaret ediyor. Diyor ki, e, diyor ki işaret et göster ben orayı sileyim diyor. Demek ki Allah Resulü okuma yazma fiiline bizzat girişmemiş. O noktadaki ümmiyetini devam ettirmiş. Şimdi bizim bu emri Allah Resulü nasıl anladığı meselesini halak yaratı, yani yaratılış ayetlerini okul, oku emri nasıl anlıyor? Ve nasıl uyguluyor? Nasıl uyguluyor da da zaten açık bir ismını, bir ismi Rabbi. Yani Rabbin isimleriyle oku. Kendi bilincinle, kendi düşüncenle, toplumunun birikimleriyle değil. Sana vahyedilen Hazret Adem'e bir anlamda çekirdek olarak verilen, Kur'an'da çiçekleri meyveleri açan, esma hakikatleriyle varlığa nazar et, varlığa bak ve oradan Cenab-ı Hakk'a giden yollar bul demek. İşte biz Risale-i Nur'da da ilk girişte şu mübarek erime İslam'ın şanı olduğu gibi. Mesela teşriği yorum, tamam. Fakat Lisanı haline bir devandır ve imişenin illa yusabi bir hamdi. Üstad Hazretleri'nin her mektubun başına koyduğu ayet. Yani sen bunu öğrenmeye odaklan ve bunu öğrenmeye et. Bu şekilde varlığa bak. Risale-i Nur sana bunu, bu tefekkürün, bu okuma metodunun dersini verecek inşallah diyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsterseniz e, ikinci paragrafa geçelim ve Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Geçen dersimizde temsiller üzerinde detaylı bir şekilde durmuştuk. Kurani bir metot olduğundan bahsetmiştik. Meselelere daha rahat vukufiyet sağlayabilmek için temsillerin e, gerekli olduğundan bahsetmiştik. Belki kısaca temas edilip geçilebilir ama burada benim öğrenmek istediğim asıl husus, Bismillah'ın nasıl büyük ve tükenmez bir kuvvet olduğu ve ne çok bitmez bir bereket olduğu hususu. Öncelikle öğrenmek istediklerim bunlar. Daha sonra da merak ettiğim bir şey var. O da şu. Bu hikayeciye, temsili hikayeciye bak diyor Üstat Bakmak gözle yapılan görmeye dair bir fiil. Ve dinle diyor daha sonra. Bakarak dinleyeceğiz. Bunu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi bir önce ele aldığımız cümle aslında Risale-i Nur'un genel ana fikir cümlesiydi. Risale-i Nur'a genel giriş cümlesiydi. Bu cümle ise birinci söze genel giriş. Yani Risale-i Nur'un ana fikir cümlesi değil. Birinci sözün ana fikir cümlesi. Çünkü Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen. Yani sana birinci söze bunu anlatacağız. Baştan sona birinci söz buna göre dizayn edilmiş. Neye göre dizayn edilmiş? Ne büyük tükenmez bir kuvvet olduğunu ve ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamaya yönelik dizayn edilmiş bir metinle karşı karşıya kalacağız. Ne büyük tükenmez kuvvet nedir? Hani ben açıkçası 20 sene önce e, ilk kirsaliyle tanıştığımız zaman bize vesile olan abilerimiz derlerdi kirsaliyle okumak bir zikirdir. Ben de yani tabii tamam, kitap okuyoruz güzel ama yani zikir neresinde gibi yaklaşırdık. Sonda dualar var, arada ayetler var ama şeklinde aslında öyle değil. Bütün bilincinize sizin ee, bir anlamda alt okumalarıyla e, verilen bir zikir şekli. Ne büyük tükenmez bir kuvvet dediğin zaman aslında kudret mutlaka size öğretiliyor. Ne çok bitmez bir bereket dediğin zaman rahmet mutlaka öğretiliyor. Yani ya Kadir ve ya, ya Rahim hakikatleri anlatılacak. E, aynıyla, misliyle ve zıttıyla anlatılacak. Onun üzerinden başta bütün metin programlanmış oluyor. Bunu bütün metin bütün metin boyunca göreceğiz. Tükenmez bir kuvvet, bitmez bir bereket. Düşman ihtiyacı, dışarıdan kurtulmak acayip tedarik etmek, ilişilememek, hürmet görmek, titremek, dilencilik etmek, zelil olmak, rezil olmak, her iş yapmak, her şeye karşı dayanmak. Hatta metnin sonunda, birinci sözün sonunda, Hazreti Musa yine kudrete, Hazreti İbrahim rahmete örnek verilecek. Bunu bütün birinci söz boyunca beraber işlerken göreceğiz inşallah. Evet. Ee, ne büyük tükenmez yani Cenab-ı Allah'ın kadir ve rahim olduğunu anlatacağım sana diyor. Anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak dinle. Bak dinle ile temsil hikayeci çok ciddi bir irtibat var. Çünkü temsil hikayecikler e, insanın kuvve-i harekete geçiriyor. Bilincindeki hayal gücünü hareket ediyor ki Üstad Hazretleri İmanı, itikadı, yakini netice veren tefekkür silsilesi nereden başlatır? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Tahayyülden başlatır. Tahayyülden der, tasavvura. Tasavvurdan taakkula. Taakkulden tasdike. Tasdikten izana, izandan iltizama, iltizamdan itikada der. Yani bu yedi, yedini silsileyi, itikadı netice veren o silsileyi nereden başlatıyor? Tahayyülden, kuvve-i muhayyeleden başlatıyor. Kuvve-i muhayyeli hareket, harekete geçirici bir... Süreç oradan bu bak demek yani sizi bak bir temsil veriyor oradan sizin bilinciniz farklı üniteler harekete geçiyor en son dinle dediğimiz tasdikle neticelenen. Bir anlamda itikad ile netice eren dinleme dediğimiz mesele bütünlenmiş oluyor. Bunun istisnaları mı var mı? Var. İşte mesela dördüncü sözde sadece bak denmesi, altıncı sözde sadece dinle denmesi. Üstadın işte yüz, yani yüzlerce kez bunları tahsis ettiğini düşünecek olursak evet. hepsine bak dinle diyebilirdi. Neden orada bak dedi, orada neden dinle dedi. Bunların da belki e, nüansları geri var. Nüansları gelince inşallah temas ederiz. Evet. O halde temsili hikayecimize geçelim. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Temsili hikayecimizin ilk cümlesi bu. Evet. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden bir adam var, seyahat etmek fiili var. Bir kabile reisi var, onun ismini almak fiili var ve himayesine girmek var. Üstad'ın risalelerde kullanmış olduğu temsillerde bu seyahat motifini sıklıkla görüyoruz. Mutlaka bir sebebi olmalı. Yüzlerce defa tahsih edildiğini söylediniz. Bu temsilleri de tahsih ederken farklı varyasyonlarla ortaya koyabilirdi. Ama seyahat motifini çok kullanıyor. Neden acaba? Evet bu seyahat Üstad Hazretleri sadece dünye bir seyahat olarak ele almıyor tabi. İnsanlığın seyahati olarak da alsak, bir insanın seyahati olarak da alsak aslında çok uzun bir seyahat. Bu nereden başlatıyoruz tatazetleri? Bunu ta alem ervahtan başlatıyor. Rahm-ı sebavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden, hesaptan, sırattan geçen uzun bir yoldur diyor. Hatta eskilerden hatırlayacağız onun bir tablosu da vardı. Zannediyorum evet. sızıntıda mı yayınlanmıştı? Evet, evet. Hatta evlerde tablo olarak asılıyor. Evet asınır. evlerimizi süsleyen bir tablo da vardı. Siz anlatırken direkt aklıma o geldi. Buyurun. Bu seyahat bu seyahate. Bu hem bir insanın ferdi seyahati olarak da baksak böyle. Hazreti Adem'den günümüze aleyhim <gülüyor> Yani o sıratil müstahim ashabının o büyük yolculuğu olarak da baksak böyle aslında. Ee, burada Üstad Hazretleri bu seyahati e, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adam diyor. Neden çöle benzetiyor? Çünkü yitirilmiş cennetine nispeten, yitik cennetine nispeten bu dünya nedir? İnsan için ve insanlık için bir çöldür. İşin bu tarafı var. Zaten birinci ilamada da deniz diyor mesela. Şu dünyamız diyor. Denizimizdir diyor. Hatırlarsınız. Burada da çöle benzetiyor. İkisinin belki nüansları var. Vedevi Arap çölerine seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini aslında ve himayesine girsin. İsmini almak nedir? Gücünü almak. Yani Ya Kadir. Himayesine girmek nedir? Ya Rahim. Yani onun koruması altına girmek. Biz bunu pek çok yerde Belki inyâ kenâ budu ve inyâ kenestâin hakikatinde, Fatiha'nın içerisinde de yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Yani Cenab-ı Allah'ın kudreti ve rahmeti karşısındaki durumumuzu, ubudiyet tavrımızı anlatma açısından çok özet bir yaklaşım. Evet, seyahat motifini ele aldık. E, sorumun ikinci kısmı kaldı. Bir reisin ismini almak. Evet bir resmin ismini almak dediğimiz e, tabi burada besmele ile alakalı bir mesele ismini almak veya ismini almamak biraz sonra aslında e, devamında da gelecek e, ismini alan ve ismini almayan durumları resmedilecek gözler önüne serilecek e, ismini almakta şöyle bir nokta var diyor ki Usta Hazretleri besmele böyle bir öyle bir kelamdır ki Cenab-ı Allah'ın e, kudretinin taallukatını celbeder diyor. Yani kulun fiili ferdilikten çıkar, şahsilikten çıkar. Hatta İbn-i Hazretleri belki parantez içinde belirtmek lazım. Kitab-ı de bu meseleyi bir adım daha ileri getiriyor. Cenab-ı Hak için kün emri neyse diyor. Onu Cenab-ı Hak'la, kulu Cenab-ı Hak'la bağlayan besmele kelamının durumu da böyledir diyor. Yani... Çünkü kün emrine sahip bir Cenab-ı Hakk'ın abdi olduğunu ortaya koyuyorsun. Ne ile ortaya koyuyorsun diğer varlığa karşı halife-i zemin olduğunu? Onunla olan irtibatını ne ile ortaya koyuyorsun? Yeryüzünde semadan kopuk olmayan bir vekil olduğunu ne ile ortaya koymuş oluyorsun? Besmele kelamıyla. Yani seni bir anlamda ana trafoya doğrudan bağlayan bir hat ki 14 Cema'nın ikinci makamında bu hattan Üstad Hazretleri bahsediyor. Evet. Himayesine girsin evet. ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Evet Bu... şakilerin şerrinden kurtulmak. Evet Sanırım şakilerin olur. şerrinden kurtulmak. Ee, sadece şakilerin şerrinden de değil belki ee, yolculuk ve seyahat hali başta göründüğü kadar kolay olmayabiliyor her zaman. Ee, tasavvufi bir şiirden aklımda kalan şöyle bir beyit var. Sakın sen kuyu cananı uzak dur. Sanma ey Mecnun, gece yola, sabah yola düşen aşık gece Leyla'da akşamlar. Yani zannetme sabah yola evet. düşen aşık gece maksadına ulaşabilir. O kadar kolay değil. Şakilerle de uğraşacağız. Hırsızlarla da uğraşacağız. Canımıza kastetmek isteyen insanlarla da uğraşacağız belki. Ee, pek çok şerle muhatap olacağız. Bunlardan kurtulup ihtiyaçlarımızı tedarik edebilmek için Biraz önceki cümlede söylediklerimize ihtiyacımız var. Neden? Şimdi şakilerin işlerinden kurtulmayı. Biz bu seyahati yeryüzü seyahati olarak resmettik. Tefazat Adem'in e, seyahati yeryüzünden önce başlıyor. E, bir anlamda bir şaki yolunu kesiyor. Evet. Sonuç olarak o da rahmet oluyor. Neticesi itibariyle rahmet oluyor. işin ayrı bir tarafı. Fakat yeryüzü macerası boyunca da bizim yolumuzu kesen bir şakî var. Baş şaki. Evet. Bildiğiniz gibi şeytan bu. Ve diğer başka şakiler onun avanesi ve nefsimiz tabi. Yolumuz, yolumuz maksadımız ne? Rıza ilahi ermek, yitirdiğimiz cennete yeniden kavuşmak. Bu yolda yol kesiciler bunlar. Yoksa Üstad Hazretleri yani müminler, Müslümanlar, nur talebeleri işte yola çıktıkları zaman bir eşkıya ile karşılaştıkları zaman işte eşkıyalara karşı besmele okusuna kurtulsunlar diye bu dar içerisinde çerçevesi, meseleyi anlatmıyor. ...en geniş çerçevesi içerisinde anlatıyor... Taş şekillerin şerrinden kurtulup... ...bu şerareden kurtulup... ...kendisini çekip... ...çünkü Besmele'den önce de biz ne yapıyoruz... ...istiyazı yapıyoruz... ...enunzu billahimine şeytanın racim diyoruz... ...kalil olan onun... E, ...desisesine, fitnesine karşı... E, ...o kadar zayıfız ki... ...o kadar naifiz ki... ...onun desesi kalil olmasına rağmen... ...biz çok dayanıksızız... ...mesela dese ki bir insan... ...ya şu küçücük mikrop mu beni alt edecek... Ben kocaman adamım dese ona karşı bir civa, böyle cihangir bir tavra girse ne olur? Kendi sonunu hazırlar. Ne yapması lazım? Ona karşı işte sterilizasyon yapacak. Kendisini belki korumaya yönelik her türlü şeye girecek yani mikroplardan. Öyle de bu fitneler de belki görünüşte kalil olabilir. Fakat biz çok naifiz ve... Hedef çok büyük yani rıza ilahi ermek cennete kavuşmak o yüzden şakiden şerrinden her an kurtulmak için devamlı Cenab-ı Allah'ın e, kuvvetine Cenab-ı Allah'ın rahmetine sığınmaya muhtaçız. Aynı zamanda bu Üstad Hazretleri iki penceredir diyor e, Cenab-ı Allah'ın kudretine e, istinad etmek ve rahmetine itimal etmek bu iki pencereyle devamlı diyor Cenab-ı Hakk'a bir yol olur diyor başka yerlerde. Kursulup haciatını tedarik edebilirsin, ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. Yoksa, yoksa tek başıyla hatsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Evet. Şimdi yolu seyahati ele aldık. Bu seyahati hazır halde bulunan iki tane figürümüz var. Bunlardan birisi mütevazı, diğeri mağrur. Şöyle devam ediyor paragraf. İşte böyle bir seyahat için İki adam Sahra'ya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazıydı, diğeri mağrur. Mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Evet. Burada karşımıza, çık karşımıza çıkan iki prototip var. Birisi mütevazı kelimesiyle sembolize edilen adam, birisi de mağrur kelimesiyle sembolize edilen adam. Ee, öncelikle neden iki adam var, kim bu iki adam? Onların üzerinde duralım ve sonra tercihlerini masaya yatıralım. Evet. Üstad Hazretleri birisi mümin birisi kafir diyecek bunları. Fakat sonuç olarak cennetten çıkarılan cennetten çıkarılan iki ayrı şahıs var. Yani dünya sürgününe bir anlamda tabi olan. Birisi Adem birisi şeytan. İnsanlığın yeryüzü macerası bize Hazreti Adem üzerinden Bakara Surya Celilesi'nin hemen başlarından itibaren bize bu silsilenin başından ele alınarak film baştan ele alınarak bizim gözlerimiz önüne seriliyor. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi. Hmm. Diğeri mağrur. Ee, zaten ayette açık. Evet. Vastakber. E, illa iblis. i̇blis secde etmedi. Secdeden onu alıkoyan neydi? Cahilliği hmm. miydi? Sinirli olması mıydı? Başka bir hayır neydi? Kuluruydu. Kibir yapması. Evet. Kibirlenmesiydi. Bu çok açık aslında. Ee, Müminler de Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde işte ibadu alel arz havnen diyor. Yani bize resmedilirken yeryüzünde geç, geçişleri, yürüyüşleri bile e, onlardan takattur eden, e, damla damla süzülen tevazuları üzerinden resmediliyor. Hemen burada bir hatırlatma yapayım. E, çok enfes bir beyt yine. E, neşv bulamaz düşmeyecek hake Mütevazı olanı rahmeti Rahman büyütür. Evet. Gerçekten çok enfes bir evet. selevha yapılabilecek beyit. Ee, mütevazı olanı rahmeti Rahman Allah büyütüyor. Allah. Bunu tersinden de okuyabiliriz pek tabii. Hatta Secde Suresi'nde secde ayetlerinden birisi biliyorsunuz sonu ve hümlayesekkürun diyor. Yani müminlerin e, secde etmesi ve onları secdeden alıkoymayan durumları nedir? Onların asla kibirlenmemesidir. O yüzden kibirden zerre kadar benliğinde bir toz olan bir anlamda cehennemin kokusunu koklayamaz ki. Hadislerde buna dair çok ciddi tehditler ve uyarılar var. En mümeyyiz vasıf, en belirleyici, tefrik edici özellik olarak bir anlamda turnusol kağıdı olarak Üstad Hazretleri birinci sözün başında müminle kafir arasında ilim veya cehalet, korkaklık veya cesaret gibi şeyler değil tevazu, ve kibri Kibir. ortaya koymuş oluyor. Onlardan birisi mütevazi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Sizin sorduğunuz biraz evet. önceki mesele. Mağrur almadı diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de takip ediyoruz. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Çok açık aslında. Evet. Adem diyor Rabbinden bir kelimeye tutundu. Şimdi Hazreti Adem de şeytan arasındaki farklılık günah işleyip işlememe farklılığı değil. Sonuçta ikisi de bir hata ediyor. Günah diyemesek bile bir hata ediyor. Şeytanın ki bir hata değil büyük bir hata ama... Aralarında günahlarda da çok ciddi farklılık var. Fakat e, Hazreti Adem tövbe ediyor. Şeytan ise tövbe etmiyor. Ne yapıyor? Hazreti Adem nefsini kınıyor. Rabbena zelamle enfü sena diyor. Yani günahını kendisinden biliyor. Şeytan ise kaderden biliyor. Sen beni buna mahkum ettin diyor. Biliyorsunuz evet. şeytanın kendi ifadeleri içerisinde, şeytaniyet içerisinde ifadeleri. Yani günahını günah bilmemek ee, onu kaderden bilmek başını örse vuruyor ve kırıyor. Ne oluyor? O kıyamete kadar devam ediyor. O durum devam ediyor. Tabi oradaki kibir kibire dayanması. Çünkü Hz. Ademle şeytanın günahlarını da eşit göstermeyelim. Hemen burada bir parantez açalım. Tabii. Çünkü Hz. Adem'inki e, şeytanın Delli ki... kelimesiyle ifade Delli ediliyor. Zelle kelimesiyle ifade ediliyor. Bir de günahlarının e, bir anlamda yapısı da farklı. Günah demeyelim de hatalarını. Evet şeytanın ki doğrudan uluhiyete secde dediğimiz meseleye karşı bir isyan tavrı ve enaniyet endeksi bir tavır. Evet. Hz. Adem'inkisi rubiyetin bir tedbirine karşı bir isyan tavrı değil, bir isyan durumu ve enaniyetten değil, belki nefsaniyetin anlık bir dürtüsüyle bilemeyeceğimiz, anlayamayacağımız bir şekilde orada bir rubiyetin tedbirine karşı bir anlamda itikadi değil, e, i̇syani değil, nisiyani bir durum. E, birisi yine şeytanı ki mesela yap denileni yapma, yapmamakla alakalı bir durum. Hazreti Adem'inkise yapma denileni yapmak. La takrubu şecereten ağaca yaklaşmayan karşı bir seddi zarai kanununa karşı yani meyveyi yem edemiyor orada ağaca yaklaşmayın diyor. Ona karşı bir e, anlık bir muhalefet diyebiliriz. Ve o yüzden tövbe ediyor. Enaniyetten kaynaklanan ise tövbe etmiyor. Kibirden kaynaklanan, nefsani durumlarda insan belki tövbe edebilir. Ama enaniyet kaynaklıysa o kendisini doğru bildiği için, o doğru olduğunu zannettiği için kıyamete kadar dolu dizgin cehenneme doğru yol alıyor. Koşuyor. Evet. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katiyut tarika gelse der ben filan reis'in ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse ona bile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Üzerinde duracağımız son cümleler bunlardı. Fakat e, önümüzdeki 6 dakika içerisine teker teker sığdıramayacağımız için cümleleri hep beraber okumak durumunda kaldım. E, i̇sterseniz buradan özellikle vurgulamak istediğim bir soruyu sorarak programımızı hitama erdirelim. Her yerde selametle gezmek, her yerde hürmet görmek. Evet. O ismin kazandırdığı iki husus zikrediliyor okumuş olduğumuz bölümde. Bunların üzerinde durarak bugünkü programımızı noktalayabiliriz. İnşallah. Bunu üzerine çok üstad vurgu yapıyor. Her yerde selamette gezdi. Biraz sonra bütün seyahatinde diyor mesela. Dedi ki baştaki seyahat çok uzun bir seyahat dedik. Yani meselenin eles bezmiyle ahireti birleştiren, bir anlamda tarihçiden deyimiyle söyleyecek olursak insanlığın meta historyasıyla post historyasını aynı anda kuşatan yani bir bakış yukarıdan bir bakış var her yerde selamet bütün seyahatinde diyor yani sadece dünyada iman dediğimiz mesele sadece dünyada bir vize bir pasaport değil kabirde de bir vize bir pasaport orada da geçiyor haşre gidiyorsunuz orada da geçiyor hesaba geçiyorsunuz Orada da geçiyor sırata gidiyorsunuz orada da geçiyorsun cennetin kapısına geliyorsunuz orada da geçiyor hani bu Schengen vizeleri var diyor yani bütün ülkelerde geçiyor böyle bir vize ve böyle bir pasaport iman ve namaz iman vizenizi çıkarıyorsunuz namaz pasaportunuzu ortaya koyuyorsunuz ne oluyor bütün kapılar açılıyor bütün kapılar açılıyor inşallah Ustaz'ın çok üzerinde durdu, alanı her yerde selametle gezdi ve bütün seyahatinde diyor bir katiyut terkere az gelse der biraz önce durduk Besmele'nin önünde istiaze'den bahsettik evet. Yani bir katil terkel askerse ben filan reisin ismiyle gezerim şaki defolur ilişemez bir çadıra girse ona namile hürmet görür bakın şaki defolur ilişemez kadirle alakalı bir gücü görüyor seni evet. gördüğünden değil bir çadıra girse ona namile hürmet görür o da rahmetle alakalı öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez daima titrer daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Bela çekmediği zamanlarda da zaten titriyor, korkuyor. Burası belki çok önemli. Burada hemen bir parantez açalım. Burayla bitiriyoruz zaten. Titremek neyin zıttıdır? Güçsüzlüğün. Güçsüzsen titrersin, korkarsın. korkarsın. Daima sığınacağın bir yer yoksa. Evet. Daima dilencilik yani kudretin zıttı, kaderin zıttı. Dilencilik etmek rahmetten kovulmuş. Yani rahmetin zıttı. Hem zelil hem rezil oldu zillet. Yine güçsüzlükle alakalı rezil olmak, yine rüşvet olmak, rahmetten kovulmuşlakla alakalı bu kadir rahim ikilikleri bir söz boyunca devam edecek beraber göreceğiz. Son olarak bunu şunu söyleyelim. Burada müminin genel durumu bahsediyor. Ela <gülüyor> en evli Allah la müminler için ne, ne yoktur? Korku ve hüzün yoktur. Korku niye yoktur? Bir kadir'e istinad etmiş ve hüzün yoktur niye? Bir rahime ihtimal etmiş. Yani kudret ve rahmet bunun ziddi ise devamlı korkmak, devamlı dilencilik etmek, devamlı hüzne boğulmak. Bunu da biz filozofların, edebiyatçıların resmettiği tablolarda seyrediyoruz. Kur'an'da ise bunun tam tersi mümini korkmama ve devamlı emniyet ve saadette olma şeklinde seyrediyoruz. Evet bugün de müfredatımıza riayet edebildik hamdolsun ayırmış olduğumuz bölümü ayırmış olduğumuz dakikalar içerisinde. Nihayete erdirebildik. İnşallah gelecek hafta salı günü yine saat 8.30'da sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.